بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعود في ملتنا قال أولو كنا Halkından kibirlenen eşraf grubu, Bak şu ayp dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, Ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da, Ülkemizden süreriz. Şu ayp şöyle cevap verdi. Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا أن نعود فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شيء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 وقال الملأ الذين <gülüyor> Kaminden inkara sapan ileri gelenler eğer Şuayb'a uyacak olursanız kesinlikle perişan olursunuz diye tehditte bulundular Fa akhadethum al-rajfat fa asbahu Derken şiddetli bir deprem onları kıs kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Ellezina kezzabu Shu'ayban ke an lam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 ثُمَّ بَدَّلْنَا حَتَّى وَقَالُوا قَدْ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا Sonra o kötü durumları değiştirip güzellikleri yayarız.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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَا الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Eğer o ülkelerin ahalişi iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı,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 Peki o ülkelerin ahalisi geceliğin uyurlarken sakvetimizin kendilerine baskın halinde geri vermesinden emin mi oldular? <gülüyor> Yoksa onlar güpe gündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular?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 Allah'ın ansızın bastırıvermesinden emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra, Dünya mülküne varis olanlar hala şu gerçeği anlamadılar mı ki eğer dinemiş olsaydık kendilerini de günahları sebebiyle musibetlere uğratırdık fakat biz kalplerini mühürleriz de onlar işitmez, anlamaz hale gelirler. Tilka'l-Kur'an kıssu aleyke min anbâ'ihâ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 biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük. ثُمَّ <gülüyor> بَعَثْنَا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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Elini sıyırıp çıkardı. Bir de görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir el hanine gelmiş. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا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 Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. bihi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 Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya variz kılar. Güzel akibet elbette müttakilerindir. قَالُوا <gülüyor> اُوْدِينَا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 kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمَّعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا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 İm ha ettik. <etik> <imha> Ve gavazna <imha> bi bani İsrailel bahri fe etu <etik> ala kavmin ya'kufuna ala asnam lehum. Kalu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 Allah buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma mazhar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol.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 Sözler: <gülüyor> "Bana ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin, sen. İnan, kimsenin Allah'ın izni olmadan yaptığı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 وَالَّذ۪ينَ <Gülüyor> Günahları işledikten sonra, arkasından tövbe edip, iman edenler için ise, Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحِ وَف۪ي نُسْحَةِهَا هُدَوْا وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَهُمْ لِرَبِّهِمْ Musa'nın öfkesi yataşınca levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا İNHİYE İLLÂ FİTNETÜKETU DILLÜ <gülüyor> BIHA MAN VE VE Musa ümmetinden 70 kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi.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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلاة التي كانت عليهم.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 işte felaha erenler onlardır. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ وَيُحْيِي وَيُمِيْتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّةِ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 124. وأوحينا إلى موسى لستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 125. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 126. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 üzerlerine gökten azap salı verdik. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدونت السبت إبتائهم حيتانهم إذ إِبْ تأتيهم حيتانهم يوم سبته الشر أو ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك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 فَلَمَّا Şöyle ki, onlar, serkeşlik edip, yasakları çiğnemekte ısrar edince, onlara, hor ve hakir maymunlar haline gelin, diye emrettik.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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغصر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم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 Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. Wa idne qulal jabal fawqahum kaenneh zulletun wadhannu ennehu waqi'un bihim hudu ma ataynaikum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 hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız. Ve iz ahad min bani adem min zuhurihim durriyahum ve eshedahum ala anfusihim alastu birabbikum? Kalu bala shahidna. En taqulu yawmal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 Sa'a مثelen il qawmun l ezine kazabuu bi ayatina ve Ayetlerimizi yalan sayarak, sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, net çirkin bir ibret levhasıdır. Men yehdiallahu fehuvel muhtadîr.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 Onları azgınlıkları içinde bırakır. Körük örüne yuvarlanır giderler. Yeselunuke anis saati ayana mursaha. Kul inna ma ilmaha yad la yujalliha liwaqtaha illa hu. Taqulat is samawaati vel ard la taatiukum illa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 ama insanların çoğu bunu bilmezler Kulla emliku <Sessizlik> li nefsi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 Tuttular Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münazehdir. A <gülüyor> yurşuğun ma la yخلق شیء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ودانفسهم ينصر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 <gülüyor> Zira benim mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur. Velzîne ted'ûne min dûnihi lâ yestatî'ûne nasrakum ve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 Doğru yola davet ederseniz, işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama, Aslında onlar görmezler. Hud Kudil afwe ve emur bil urfi ve a'rıq anil jahilin. Ve min yenzevanneke mineşşeytani nezgun, Festaiz billah, İnnehu semiyun alim. Sen,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 Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar. وَإِخْوَانُهُمْ Şeytanların dostlarına gelince, Şeytanlar onları azgınlığa sürükler sonra da yakalarını bırakmazlar. Ve ida lem ta'tihi bi ayetin kâlû le lecteytahâ kul inne mâ attebi'u mâ min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 Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız. fi min bil bil min Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak ürpererek ve yüksek olmayan kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma. Innalladina an an ve ve Rabbine yakın melekler ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez hep onu tenzih eder ve yalnız ona sevde ederler Enfal suresi Medine döneminde Hicri 2. yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi, Allah'a ve رسولüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve رسولüne itaat edin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Gerçek mü'minler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca, bu, onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. <gülüyor> Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. اُولَٰئِكَ <gülüyor> هُمُ İşte gerçek mü'minler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır. Kama ahrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan wa inna fariqan min al mu'minina lakarimun Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.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 Batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim.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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَلْ بِهِ وَيُذْهِبَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükunet vermek için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 سَأُلْقِي Rabbin meleklere vahyediyordu ki, Muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, Vurun onların parmaklarına. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ Evet böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, Bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. İşte ey kafirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kafirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. Ya Ey iman edenler! Ordu halinde kafirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ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 Allah'tan bir gazaba uğrar. O'nun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْحِنُ كَيْدِ İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah, kafirlerin tedbirini zayıflatır. اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَاِنْ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 ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin. Ve la tekunu İtaat kulayla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında, yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir. <gülüyor> Şayet Allah, onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, Onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile de onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ اِذَا وَاَعْلَمُوا Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde O'na icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp O'nun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki, O, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıf idiniz. Öyle ki, insanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah size yer yurt nasip etti, sizi yardımıyla destekledi, sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı, ta ki şükredesiniz. Ya ayihal Ladin amanu, la tekhunullah ve Rasul ve tekhunu emanetikum ve altum tâlimun. Ey iman edenler, Allah'a ve Rasul'üne hianet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hianet etmeyin. وَعْلَمُوا اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Ya ayyuhallazina amanu in Ey iman edenler siz Allah'ı sayar haramlardan sakınırsanız Allah size Hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir. Bir vakitte o kafirler, senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْ Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir, derler. وَاِذْ كَانَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Hani bir zamanda onlar, Ya Rabbi eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır yahut bize acı bir azap ver, demişlerdi. Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse, Allah bu takdirde de onlara azap etmez. haram ve Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar, kendileri mescid-i haramı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen mü'minleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp, ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ الْبَيْتِ مُكَاءً الْعَذَابَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Onların mescid-i haramdaki duaları ise, ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı.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 لِيَم۪يزَ <Sessizlik> اللّٰهُ <Sessizlik> Kafirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlûb edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah, murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın. Ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. قُلِّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمَّا قَدْ سَلَفْ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ Ey Resûlüm! O kafirlere de ki, eğer Peygamber'e düşmanlıktan vazgeçip İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Dünyada fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. وَاِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.